Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımız olan Hz. Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de 11 yıl serimizin bugün 34.sünü sunacağız inşallah. Alt başlığımız Medine-Mekke ilişkileri 13. bölüm. Bu bölümde yeni bir başlık açıyoruz. Hendek Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler. 1. bölüm. Hendek Savaşı ile ilgili tarihçiler peygamberimizin Mekke ile savaşının son savaşı olduğunu söylüyorlar. Tabi Mekke'nin fethinden önceki son savaşı. Yani Hendek Savaşı'ndan sonra Mekkelilerle Müslümanlar arasında savaş olmadı diyorlar. Ha peygamberimizin savaşları oldu. Mekkelilerle değil başka kabilelerle, başka topluluklarla oldu. Ama Mekkelilerle olmadı. Deniyor. Tabi tarihi rivayetler bu bilgilere göre geliştiği için veyahut da bu bilgiler tarihi rivayetlere göre geliştiği için biz de oradayız. Yani o noktada o şekilde meseleyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tabi orada yaşamadık. Yaşamadığımız için bilemiyoruz. Belki irli ufaklı savaşlar olmuştur. Belki de Peygamberimiz başka topluluklarla savaşırken Mekkeliler bir şekilde dahil olmuşlardır. Nitekim Hudeybiye anlaşmasını bozan hadiseler buna benzer hadiseler olabilir. 625 yılındaki Medine ile Mekke arasındaki Uhud savaşı görünürde beraber ama asıl da müşriklerin psikolojik bozgunuyla biten bir savaştı. Mekke liderinin kafasında oluşan düşünceler. Geçen bölümlerde anlatmıştık Ebu Sufyan. Geri dönerken Uhud'dan kafasında bir sürü düşünce geçirmişti. Artık Medine ile savaşı sadece Mekkelilerin yapmamasıydı kafasındaki geçen düşünceler. Muhammed putperestliği hedef almış, Mekke'nin kutsallığına karşı çıkmış, Kabe'deki putları kırmak istiyordu onlara göre. Kâbedeki putlar sadece Mekkelilerin değildi. Putlar bütün tutlarız Araplarındı. Eğer mesele din meselesi ise din sadece Mekke'nin değil bütün Araplarındı. Ebu Sufyan bütün planını buna göre yaptı. 626 yılında gideceği Bedir'deki küçük savaşa, tarihçiler öyle diyor, gitmek istedi ama geri döndü. Geçen hafta anlatmıştık veya ondan önceki hafta. Oğuz savaşı bölümlerinde niye gitmediğini, nasıl geri döndüğünü uzun uzun açıklamıştık. Mekkelilerin Medine ile yaptıkları ilk savaş olan Bedir Savaşı Mekkeliler için bozgundu. Uhud Savaşı ise mağlubiyet değildi ama galibiyet de değildi. Uğul Savaşı'nın ardından Muhammed Mekke ile işbirliği yapan Yahudileri, putperest Arap kabilelerini cezalandırdı. Yemen, Şam, Şam-Yemen arasında işleyen kervan yollarını tuttu. Aynı şekilde Mısır istikametine gidip gelen kervanların da yollarını tuttu. Bu durum Mekke'nin lideri Ebu Sufyan'ı sileden çıkardı. Ancak Muhammed'in böyle yapması işine geliyordu. Zira Ebu Sufyan istiyordu ki bütün Araplar savaşa katılsın. Peygamberimiz bütün yolları kesince ve bu engelleri ortaya koyunca Ebu Sufyan'ın probandasına malzeme olmuş oldu. Zemin hazırlamış oldu. Medine belasına birlikte son verilsin istiyordu Ebu Sufyan. Bediğine bela olmadan insanlara anlatamazdı, putperestlere anlatamazdı. İşte Peygamberimizin ben Nadır Yahudi kabilesini Mekke'den sürüp çıkarması, bazı Arap kabilelerini cezalandırması ve kervanlara statı getirmesi gelip geçişlerine, onları kontrol altında tutması Ebu Sufyan'ın o probandasının temelini teşkil etti. Ebu Sufyan ticaret yapılamayan bir hayatın yaşanmamış sayılacağını düşünenlerdendi. Arabistan'da kervanlar aracılığı ile ticaret biterse Arap halkı yalnız kalır, asla kendine gelemezdi. Böyle düşünüyordu. Ebu Sufyan Arapları bir araya getirmeyi düşlerken, aynı zamanda Yahudiler de Muhammed'e karşı kışkırtmaya çalışıyor. Oğuz savaşından sonra Muhammed'in, Benin Nadır kabilesini Medine'den sürüp çıkarmasıyla endişeye düşen Medine'li Yahudiler, Ebu Sufyan'ın sözlerinden etkileniyorlardı. Bir taraftan Ebu Sufyan'ın karşı konulamaz ordu kurma hazırlığında olduğu Yahudilere geliyor. Diğer taraftan Ebu Sufyan Yahudilere safınızı belirtin, tehditlerini el altından gönderiyordu. Yahudiler, hayatlarının tehlikeye girdiğini düşünüyorlardı. Her ne kadar Muhammed'le bir sözleşme yapmışlarsa da Muhammed yok edilince sözleşmenin hiçbir anlamı olmayacaktı onlara göre. Yahudiler de Mekke'lilerin probandasından etkilenmeye başladılar. Oluşturdukları heyet gizlice Mekke'ye giderek Mekke'lilerle sözleşti. Ancak Muhammed bu gelişmelerden haberdar olmuştu. Yani Mekke'nin Medine'deki Yahudilerle görüşme yaptığını, gizlice heyetler gönderip görüştürdüğünü haber almıştı. Medine'deki Beni Kureyza, Yahudi kabilesiyle görüşerek Beni Kureyza kabilesini kendi yanına çekti. Çünkü diğer Yahudi kabilelerinin içerisinde iki tane büyük kabile vardı. Beni Nardır, onu Uhud savaşından sonra onun işini bitirdi, ihanetinden dolayı. Ondan sonra Beni Kureyza kabilesi kaldı. Bunlar büyük kabilelerdi. Beni Kureyza kabilesini onlarla görüşerek kendi yanına çekti. Mekke'deki Yahudi heyeti Kadafan, kabilesini Hayber'in bir yıllık kurmasını pitke vererek Muhammed'e karşı savaşa razı etti. Yani öyle bir pozisyon doğmuştu ki bir taraftan Yahudiler kendi aralarında bir heyet ortaya koymuşlar. Mekke'ye ve diğer Arap kabilerine gidiyorlar. Peygamber'e karşı birleşmeleri için gereken çalışmayı yapıyorlar. Diğer taraftan Mekke'den Medine'ye Yahudilerle görüşmek için heyetler geliyor gizlice. Ve bunlarla görüşülüyor. Öbür taraftan da peygamber Beni Kureyza kabilesiyle anlaşıyor. Birbirinin içine girmiş giriş bir konu ortaya çıkıyor. Bütün bunlar olurken Katafan kabilesi Mekke'nin dışında bir kabile ve büyük bir kabile. Bu kabileye Medine'deki Yahudiler o heyet gidiyor. Diyorlar ki Mekke ile beraber muhammede karşı savaş. Bunun için sana biz Hayber'in bir yıllık hurma gelirini veririz. Fitli olarak. Katafan kabilesi büyük bir kabileydi. Onun katılmasıyla savaştan geri duran irli ufaklı birçok kabile Mekke ordusuna dahil oldu. Uğurt savaşında, Bedir savaşında Katafan kabilesi savaşın içinde değildi. Genelde Mekke önder oluyor fakat çok savaşmak isteyen gençler katılıyordu. Ama Hendek savaşına hazırlanırken hem Yahudilerin probandası hem Ebu Sufya'nın probandasıyla artık kabileler hayatlarının tehlikeye girdiğini, ticaret yollarının kesildiğini, dinlerinin tehlikeye girdiğini düşünüyor ve savaşa girme noktasında düşünceler geliştiriyorlardı. Yine de Katafan kabilesi büyük bir kabile olarak geri duruyor. Olacakları seyrederken Yahudiler onlara geliyor ve diyorlar ki katıl sana fikir olarak Hayber'in tüm hurmalarının bir yıllık gelirini verelim. O da katılıyor. Onu gören diğer irli ufaklı Arab de savaşa dahil oluyorlar. Mekke dönemini anlatırken şunu söylemiştir: Toplumda bir kavga varsa güçler arasında zayıflar onları izler. Bu önemlidir. Bugün de öyledir. Toplumda bir kavga varsa zayıflar güçlerin kavgasını izler. Kim daha güçlü bir noktaya geldiyse kim sanki yenecekmiş noktaya geldiyse hepsi ondan olur. Çünkü toplumun geneli zayıftır ve zayıf insanlar daima güçleri önüne alır ve onlara göre hayatını oluşturmaya çalışır. İşte Kadafan kabilesinin savaşa dahil olması, Medine ile savaşan Mekke'yi önüne koyan Araplar, Arabistan'daki daha büyük kabileleri dikkatle izliyor. Bu kabileler ne yapıyor diye bakıyor. Kadafan geri durunca, onlar da geri duruyorlardı. Ama Kadafan kabilesi işin içine girince, onlar da işin içine giriyor. 627 yılının Şubat aylarında başlayan, Ordu kurma çalışmaları bütün Arabistan'a yayılıyor. Mekkelilerinin ordusunun gücünü duyan Müslümanlar telaşlanıyorlardı. Mekke ile Medine arası 440 km ve kış günü çöl şartlarında büyük bir ordu ancak 10-15 günde gelebilirdi. Bu aradaki mesafeyi kat edebilirdi. Mekke ordularının komutanı Ebu Sufyan hayalini gerçekleştirmiş, yaptığı savaş hazırlığıyla 300 at, 1500 devenin bulunduğu 4000 kişilik bir ordu kurmuştu. Mekke'nin içinden ve etrafından. Buna Yahudi ve diğer Arap kabilelerinin kuvvetleri de eklenince yaklaşık 10.000 kişilik bir ordu kurdu. Mekke'nin kurduğu en büyük orduydu bugüne kadar. Uhud'da 3000 kişiyle gelmişler, Bedir'de 1000 kişiyle gelmişlerdi. 10.000 kişilik bir ordu kurdu. Bütün Arabistan'ı arkasına aldı. Ordunun içinde Ebu Sufyan tarafından savaş fityesi verilen Ehabiş, Kinane, Tihane, Gaffan, Feraze, Beni Esed ve Neş kabileleri para karşında büyük birlikler oluşturdular. Yani bu kabileler aslında savaşmak istemiyorlardı ama Ebu Sufyan onlara fitye verdi. Paralı asker haline getirdi. Ve bu paranın büyük bir kısmını da Yahudiler üstlendi. Halbuki Yahudiler peygamberle Medine'de devlet kurmuşlar. Daha işte 627 yılındayız. Beş yıl önce putperest Araplar, Yahudiler ve Müslümanlar Medine'de devlet kurmuşlar. Bir Medine vesikası oluşturmuşlardı. Ama gelişen hadiseler o vesikanın hükümlerini altüst edecek noktaya geldi. Zaten Uhud'da Benin Nadir kabilesi vesikanın hükümlerine aykırı davranmış ve cezalandırılmıştı diğerleri de Mekke'nin ortaya koyduğu Ebu Sufyan'ın ortaya koyduğu politikanın karşılığında kendilerini tutamadılar Mekke'nin kurduğu büyük ordu Müslümanlara son hamleyi vurmak için Mekke'den Medine'ye doğru ayrı kollardan hareket edecekti plana göre Mekke'den bir kısım gelecek diğer yerlerden bir kısım gelecekti Muhammed bütün olayları izliyor Mekke'lilerin hazırladığı ordunun gücünü biliyordu Derhal bir sır. savaş meclisi topladı. Mecliste düşmana karşı ne gibi tedbirler alınması, nasıl bir savaş taktiği izlenmesi gerektiği konusunda istişare edildi. Oğuz savaşı sırasında Beni Nadir kabilesinin Mekkelilerle anlaşması Müslümanları daha dikkatli davranmaya itiyordu. Her ne kadar Medine'deki Beni Kureyza kabilesi Muhammed ile görüştükten sonra Müslümanların yanında olduğunu söylemişlerse de artık Yahudilere güvenilemezdi. Zira görüşme öncesinde beni Kureyza kabilesinin de Mekkelilerle anlaştığı söylentileri yayılmıştı. Mevcut durumda Müslümanlar Medine'yi içerden savunmanın uygun olacağı görüşünde ittifak ettiler. Zira Medine'nin dışına çıkarlarsa içeride kalan Yahudiler Medine'ye hakim olurlar ve ters bir yönden de Arapları Mekkelileri çağırabilirlerdi. Bu görüş benim sendikten sonra Selman-ı Farisi, Farslı biliyorsunuz İranlı Dedi ki bizde bir şehir üstün kuvvetlerle kuşatıldığı zaman daima çevresine bir hendek kazılır. Şehir bu şekilde salınılır diye görüş bildirince bu yönde karar alındı. Şimdi Medine'nin zaten nüfusu 10 bin, 4 bin Yahudi, 4 bin 500 vardı, 1 bin 500 Müslüman var. O andan itibaren katılan Müslümanlarla beraber işte hendek savaşına 3 bin civarında bir asker oluşturabildi Peygamberimiz. Uhud'a da bin civarında götürebildi. Uhud'a giderken gerçi İbn-i Selül, Hazreti'nin lideri i̇bn Selül Medine'yi savunmak için izin istedi ve onun askerleri kaldı. Dolayısıyla 10 bin kişilik bir Mekke ordusu, Putperes Arap ordusu Medine'ye doğru hareket edince Medine'nin ortaya çıkarabileceği asker sayısı çok fazla değildi. Medine'yi korumak ve dışarıda düşmanla savaşmak durumunda kalırsa işte zorla çıkaracağı bir 3 kişilik orduyu ikiye bölmek, 1500-1000, 1500-1500 veyahut da 1000-2000 şeklinde bölerek parçalamak zorunda kalacaktı. Medine'de Hendek, Mekke'lilerin geleceği yöne kazılacak. Zaten Medine'nin etrafı dağ ve hurmalıklarla çevriliydi. Peygamber, sal eteklerine karargahını kurdu. Saldağ'ın etekleri, arkası aşılmaz, önü tamamıyla gelecek düşmanları izleyebilecek bir noktadaydı Dağlardan Mekkelilerin saldırması zordu. Hurmalıklardan da güçlü saldırılar yapamazlardı. Sık hurmalık ağaçlar vardı ve oralarda Mekkelilere tuzaklar kurulabilirdi. Mekkeliler de bunu düşünüp oradan saldırmayı göze alamazlardı. Çünkü kapalı bir alan. Ağaçların içinden hiç güzel belli olmaz. Yine de her türlü şarta göre hazırlıklar yapıldı. Şehrin girişindeki düz araziye büyük hendekler kazıldı. Hendekler hem geniş hem derindi. Bir asker, bir suvari içine düştüğünde asla çıkamaz, düşerken de mutlaka yaralanırdı. Zaten hendeklerin Medine kısmına ucuna sivri kalın uzun mızraklar yerleştirilmişti. Herhangi bir şekilde atıyla hendeği atlamaya kalkanlar mutlaka mızraklara sapınırdı. Medine içindeki yollara da gerekli barikatlar hazırlandı. Her ihtimale karşı, Medine'deki Yahudilerden gelecek tehlikeye karşı bu tedbirler alındı. Veya ne olur ne olmaz, hendekleri aşarlarsa, o barikatlarda karşılayacaklardı. Mekkeliler, hendekleri aşarsa, içerideki barikatlarda durdurulacaktı. Mekkeliler, Medine'lileri yok etmek için güçlü ordular düzenlerken, elbette Müslümanlar da varlıklarını korumak için her türlü tedbir alacaklardı. Müslümanlar yaklaşık 3000 civarında asker toplamışlar. Bu askerlerin içerisinde 36 at vardı kadınları, çocukları kulelere yerleştirdiler. Hendeklere askerleri görevlendirdiler. Olumsuzluklara karşı barikatlarda kimler olacak, kuleleri kimler koruyacak, bütün bunların planlarını yaptılar. Hendeklerin kazılması, şehir içinde gerekli barikatların oluşturulması, askerlerin görev yerlerinin belirlenmesi bir ayda tamamlandı. Artık Medine, Mekke'lileri karşılamaya hazırdı. Bütün bu hazırlıklar sırasında, Yahudi, Beni, Kureyza kabilesi Mekkelilerle anlaşma yapmadığını ispatlamak için savaş hazırlıkları sırasında kullanılmak üzere ellerindeki her türlü malzemeyi Müslümanlara verdiler. Müslümanlar kendi aletleri, araçları ve Yahudilerden aldıkları aletlerle araçlarla çalışmayı tamamladılar. Böylece Yahudi kabilesi Beni, Kureyza dostluğunu göstermiş oldu. Çalışmalar sırasında Muhammed'in Müslümanları cesaretlendirmek için Allah'ın lütfu ve hidayeti olmasaydı biz ne hidayete erer, ne sadakalar verir beni ve de ibadet ederdik. Ya Rab, bizi huzur ve sükune erdir. Düşmanla karşılaşırsak bize sebat ve metanet ver. Bize saldıranlar fitne çıkararak fesat peşinde koşurlar. Biz ise onlara karşı koyuyoruz diyor ve bu duayı sürekli tekrar ediyordu. 625 yılının Mart ayı sonunda kimi 24 Mart diyor kimi 31 Mart diyor bu tarihe ama Mart ayının son haftası olduğu ittifak edilmiş gibi görünüyor. Mekke ordusu Medine'ye gelmişti. Ebu Sufyan yönetimindeki Mekke ordusu 3 grup halindeydi. Ebu Sufyan komutasındaki ordu Medine'nin batısından Necid kabileleri de doğudan Medine önlerine geldiler. Bunların sayısı azdı. Ancak dışarıdan toplanan asıl Mekke ordusu arkadan geliyordu. Onlar Uhud dağı civarına geldiler. Uhud düzlüğünde kimsenin olmadığını görünce, yani kendilerini bekleyen bir Medine ordusunun olmadığını görünce, Uhud savaşı sırasında Mekke ordusunun beklediği düzlükte beklediler. Amaçları diğer yollardan gelen ordularla birleşmekti. Gelen gruplarla büyük bir ordu haline geldiler. Yürüyüşe geçerek Medine'nin Uğult yönünden Medine'ye yaklaştılar. Medine'nin uzağında Doğu-Batı-Kuzey istikametinde mevzililen Mekke ordusu henüz Hendeklerin farkında değildi. Her ne kadar duymuşlarsa da Muhammed Hendek kazıyor diye Hendek'in nasıl ne derecede etkili olduğu noktasında herhangi bir düşünceye sahip değillerdi. Etrafta Müslüman ordusundan kimseyi göremeyince, Medine'ye doğru yürüyüşe geçtiler. Medine'ye yaklaştıklarında hendekleri görüp şaşırdılar. O büyük kazılmış ve karşı tarafta Medine tarafında mızraklarla tedbirler alınmış şeklinde görünce şaşırdılar. Arapların tarihinde hiç böyle bir şey görmemişler. Onlar hendek işte Muhammed Medine'yi korumak için hendek kazıyor diye haberler uçtuysa da onlar hendek deyince ufak bir şey zannediyorlardı. Halbuki Müslümanlar çok büyük bir hendek açtılar. Medine tarafında siperlere saplanmış uzun mızraklar, mızrakların arkasında Müslüman okçular vardı. Öyle açıkta de değillerdi yani. Şaşkın şaşkın hendeklerin etrafında gezinerek bir geçit aradılar. Ama yoktu. Hendeklerin bittiği uçlarda yüksek dağlar vardı. O dağları aşıp Müslümanlara hücum edemezlerdi. Mekkeliler hendeklerin etrafında gezinirken Müslümanlar ok ve taş atıyor onlara kayıplar verdiriyordu. Mekkeliler hendekleri geçemeyeceklerini anlayınca onlar da hendek kenarlarına okçularını yerleştirdiler karşı tarafa. Böylece karşılıklı ok ve taş atarak savaşıyorlar. Fakat uzaktan ok atmak, taş atmak onlar için savaş değildi. Böyle bir savaşa alışkın değillerdi. Sıkılmaya başladılar. Yaklaşık 15 gün boyunca hendeklerin arkasında Mekkeliler bekledi. Nisan ayında gündüzleri sıcak olmasına rağmen geceleri soğuk rüzgarlar esiyordu. Mekkeliler düzenledikleri büyük orduyla Medine'yi dümdüz edeceklerine inanmış, bu nedenle yanlarına yeterli yiyecek, içecek almamışlardı. Müslümanlar ise kendi memleketlerinde yiyece bol, suyu bol olarak Medine'yi koruyorlardı. Ama nereye kadar? Mekkeliler tarafından Medine kuşatılmış ama kuşatmada mağdur olan taraf Mekkeliydi. Ama kuşatmayı uzatabilirlerdi. Çünkü arkaları açıktı. Gidip, ekipler haline gidip gerekli yiyecekleri, içecekleri temin edebilirlerdi. Ama Müslümanların durumu ilk anda çok iyi görünmesine rağmen, herkes kendi iç bölgesinde, kendi yiyeceklerine, içeceklerine sahip olmasına rağmen, ilerleyen kuşatmada tehlikeye girebilirdi. Mekkeliler, Savaşa hazırlanırken böyle bir savaşla karşılaşacaklarını hesap etmemişler, hazırlıksız yapılanmışlardı. Yiyecekleri azalmış, suları bitmek üzereydi. Arada ciddi bir savaşta olmamıştı. Mekkeliler işin kötüye gittiğini görünce, araya elçiler koyarak Yahudi kabilesi Beni Kureyza ile anlaşma yolunu denediler. Böylece Müslümanlarla anlaşmalı olan Beni Kureyza kabilesinin anlaşmayı bozarak geceleyin Medine içinden, Müslümanlara baskın yapmak için hazırlandıkları söylentisi yayıldı. Bu haber Müslümanlar arasında büyük bir endişeye neden oldu. Muhammed durumun açıklığa kavuşturulması için Kureyza kabilesine birisini gönderdi. Beni Kureyza kabilesinin reisi Kab bin Esed'in, Beni Nadir kabilesi reisi Nay bin Ahtap tarafından kandırılmış olduğu ve Kureyzalıların gerçekten anlaşmayı bozmuş oldukları anlaşıldı. Kureyza kabilesi ile es kabilesi arasında dostluk bulunduğu için Evsin dileri Sa'at bin Muaz ve bazı Evs ileri gelenleri özel olarak Beni Kureyza kabilesine gönderildi ise de olumlu bir sonuç alınamadı. Muhammed hemen ortaya çıkan yeni duruma uygun tedbirleri aldı. Yani Beni Kureyza içeriden saldırırsa ona göre askerini gerekli şekilde mevzilendirdi. Müslümanlara hitaben peygamber emin olun ki bunun sonu hayırlıdır. Müslümanların yane koruyucusu Allah'tır, buyurarak Müslümanlara güven verdi. Şehir içinde ve savunma hattı çerçevesinde güvenlik önlemleri bir kat daha artırıldı. Geceleri düşmanın ani bir baskın yapmasını önlemek amacıyla devriyeler çıkarılmaya başlandı. Gece basar basmaz bütün devriye görevleri görev yerlerine dağılıyor. Muhammed ise savunma hattının en zayıf noktasında bekliyordu. Çöl geceleri çok soğuk olduğu için savaşın zorlukları kendisini daha ağır biçimde hissettiriyordu. Yani bizim ılıman bölgedeki gibi bir iklim yoktu. Mesela bizde işte gündüz soğur, ısınır. Gece soğur, ısınır. Ama gece ile gündüz arasında derece farkı çok fazla olmaz. Bu ılıman bölgede özellikle mesela Türkiye şartlarında. Ama çölde öyle değil. Çölde gündüz çok sıcak. Gece birdenbire çok soğuk hale geliyor ve aradaki sıcaklık farkı müthiş bir şekilde artıyor. Dolayısıyla o artan sıcaklık farkı insanların dayanma gücünü bitiriyor. Çünkü gündüz çok aşırı bir sıcak, gece ise aşırı bir soğuğa dönüşüyor. Vücudun tahammül gücü her zaman o noktada gerekli direnci gösteremeyebiliyor. Hani evinde olsa yatacak, örtünecek, ne bileyim kapatacak fakat dışarıda. Siperlerde yatıyorlar, siperlerde kalkıyorlar, gece gündüz nöbet tutuyorlar ve dolaşıyorlar. Bununla birlikte Müslümanlar inançla ve sabırla görevlerini yerine getirdiler. Rivayetlere göre Beni Kureyza kabilesinden bazı ufak saldırılar oldu. Ancak Resulün aldığı tedbirlerle saldırılardan Müslümanlar fazla zarar görmediler. Bazı rivayet kaynaklarına göre Yahudilerden bazıları ailelerin bulunduğu kulelere başarısız saldırma girişimleri oldu. Bunlardan birinde Muhammed'in halası Safiye, kuleye tırmanan bir Yahudinin başını keserek diğer Yahudilerin önüne atıyor. Bunu gören Yahudiler korkup kaçtılar. Bir daha da kulelere saldırmaya cesaret edemediler. Kuşatmanın süresi 15 günü geçmişti. Mekkeliler kesin bir sonuç alamadılar. Sayısı az Müslümanlar gece gündüz siperlerin arkasında bekliyorlardı. Özellikle içeriden Mekkelilerle Anlaşan Beni Kureyza kabilesinin saldıracağı haberler üzerine Müslümanlar geceleri daha çok çalışıyorlardı. Sayıları azdı, Mekke'lerin sayıları fazlaydı. Mekke'liler ordunun bir kısmını gece nöbetinde tutuyor, bir kısmını dinlendiriyorlardı. Ama Müslümanlar ancak siperlerde, çöz solunda uyuyabiliyorlardı sırayla. Bu durum Müslümanları oldukça kötü etkiliyor, şehrin dışarıyla bütün bağlarının kesilmesi nedeniyle de dışarıdan gelen yiyeceklerin eksilmesine neden oluyordu. Münafıklar bu olaylardan güç olarak yersiz konuşmalarını çoğalttılar. Eskiden beri meydan savaşlarına alışmış olan Müslümanlar, düşman karşısında hiçbir şey yapmadan beklemekten sıkıldılar. Kış mevsiminin ağır şartları bu durumu daha da etkiledi. Özellikle geceleri çıkan soğukta devriye görevlerini yapanlar fazlasıyla etkilenmeye başladılar. Hatta hayvanlarına yedirecek bir şey bulamaz hale geldiler. Müslümanların direnci yavaş yavaş kırılmaya yüz tutmuştu durumun vehameti karşısında Hz. Peygamber, müşriklerin birliğini bozabilmek için, bir ara, Katafanların reisleri, Uyayye bin Hisn bin Huzeyfe ve El-Haris bin Af bin Ebi Harise ile Harise el-Muriyye haber göndererek, dönüp gitmeleri karşılığında, Medine hurmalarının üçte birini onlara vermek üzere anlaşmak istediği, görüşmeler doğrusunda anlaşmayı yazılı hale getirirken, Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade ile istişare sonucu bu fikrinden vazgeçtiği rivayet edilir. Öyle ya zaten Katafanlar Hayber Yahudilerinin kurmaları karşılığında savaşmıyorlar mıydı? Pitne ile savaşanlar Pitne ile vazgeçebilirlerdi. Pitne için Müslümanlarla barış içinde olanlar yine Pitne için sözlerinden vazgeçip savaşabilirlerdi. Sözleşme yaptıkları Ebu Sufyan'ı aldatan Katafanlar Müslümanları da aldatabilirdi. Bu görüşmeden bu çıkmıştı sonuçta. 15 gün sonra yiyecek içecek sıkıntısı çeken Mekkeliler de bir an önce neticeye varabilmek için baskılarını giderek artırmaya başladılar. Değişik yönlerden peş peşe saldırılarda bulunuyorlar, hendekleri aşmak için çareler arıyorlar ama bulamıyorlardı. Kuşatmanın olağanüstü şiddet kazandığı bir sırada müşrikler ne pahasına olursa olsun hendeyi aşmaya karar verdiler. Savaşçılıktaki büyük ustalığı ve kahramanlığıyla şöhret kazanmış olan Amr bin Abdüved ile İkrime bin Ebu Ceyh, Nefel bin Abdullah, Dırar bin Hattab, Hubeyre bin Ebi ve Hendey geçmek üzere ileriye gönderildi. Ebu Sufyan ve Halid bin Velid de onun arkasından genel bir saldırı için kuvvetlerini ileriye doğru hareket ettirdiler. Amr ve yanındakiler bin bir güçlükle de olsa Hende'yi aşmayı başardılar. Amr bin Abdüved'de atını ileriye sürerek Müslümanlardan kendisine savaşacak bir savaşçı istedi. Amr birçok savaşlarda bulunmuş yiğitlik ve gözük pekliği sayesinde birçok birlikleri dağıtmış gayet usta bir silah Çevik bir süvari olduğundan onunla dövüşmeye kimse cesaret edemez. Nitekim Müslümanlardan da kimse onun isteğine cevap vermedi. Hamza olsaydı ortaya çıkabilirdi ama yoktu. Uğur'da şehit olmuştu. Bu durumu gören Ali Amr'a karşı çıkmak için izin istedi. Fakat Resul izin vermedi tekrar ileri atılarak Müslümanlara hitaben, içinizden kahramanlık meydanına çıkacak kimse yok mu? Hani ölenlerinizin gideceğini özlediğiniz, söylediğiniz cennet diye bağırdı. Müslümanlardan yine ses çıkmayınca Ali ikinci defa izin istedi. Resul kendi zırhını çıkarıp Ali'ye giydirdi, beline zürhü karı taktı ve ellerini açarak, ''Ya Rab, amcam Übeyt, Bedir'de, Hamza, da şehit oldular.'' Bu Ali ise kardeşimdir ve amcamın oğludur. Onu koru, beni kimsesiz bırakma. Sen varislerin en hayırlısın diye dua etti. Amr'ın karşısına çıkan Ali kendisini tanıttı. Amr, Ali'nin gençliğini ve babasıyla olan dostluğunu ileri sürerek onunla savaşmak istemedi. Ali ise kendisiyle savaşmayı ve onu öldürmeyi azladığını bildirdi. Kendisinin savaşta çıkanların üç tekliflerinden birini kabul ettiğini duyduğunu, eğer öyleyse üç teklifi olduğunu söyledi. Ya Müslüman olmasını, ya savaşı bırakıp gitmesini, ya da kendisiyle dövüşmesini teklif etti. İlk ikisini reddeden Amr, dövüşmeyi seçti. İlk saldırı Amr'dan geldi. Vurduğu kılıç darbesi, Ali'nin kalkanını parçalayarak başından yaralanmasına neden oldu. Sıra kendisine geldiğinde, Ali indirdiği darbeyle Amr'ı cansız yere yuvarladı. Müslümanlar sevinçle tekbir getirirken, Müşrikler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Ali, Amın işini bitirince, Dırar ile Hübeyle Ali'nin üzerine yürüdüler. Dırar, Hazreti Ali'nin yüzüne bakar bakmaz dönüp kaçmaya başladı. Çarpışmaya devam eden Hübeyle de, Ali'nin bir kılıç vuruşu ile zırhı denilince, kurtuluşu kaçmakta buldu. İkisi de kaçtılar. Hazreti Ömer kaçan Dırar'ın, Zübeyir bin Avvam'da Hübeyir'in arkasından koştu. Bu sırada Nefer bin Abdullah hendeğe düşüp yaralanmıştı. Müslümanlar onu taşa tuttular fakat Ali onları durdurdu, hendiye inerek boynu kırılmış neferin kafasını kesti. Bunu gören Mekkeliler korkuya kapıldılar. Onlardan başka hendiye geçmeye cesaret eden olmadı. Ertesi günü Beni Kureyza kabilisi de düşman ordusuna katıldı ve resmen açıkladı. Mekkeliler Kureyza ile kuvvet kazanınca bir kat daha cesaretlenerek saldırılarını sıklaştırmaya başladılar. Ok ve taş muharebeleri akşama kadar sürüp gitti. Karanlık basınca müşrikler gahlarına çekildiler. Genel bir saldırı düşüncesi Müslümanlar arasındaki endişeyi bir kat daha artırdı. Bu sırada savaşın yönü değiştirecek önemli bir olay gelişti. Düşman saflarındayken Müslüman olan Nuaym bin Mesud Es-Sakafi gizce Müslümanların ordusuna katıldı. Nuaym'dan bundan önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Hatırlayın. Ebu Sufyan'ın Medine'ye gönderdiği kişi. Ama Nuaym Ebu Sufyan de yine değil Peygamber lehine hareket etmişti o geldiğinde de. Nuaym, Uğuz Savaşı'nın ardından gelişen olaylardan hatırlıyoruz. Küçük Bedir Savaşı sırasında ciddi girişimlerde bulunmuş, Resulullah'ın dediklerini yapmıştı. Durumun kötülüğünü gören Nuaym, Mekkelilerle Beni Kureyza kabilesinin arasını bozmak için peygamberle bir plan yaptı. Henüz Nuaym'ın Müslüman olduğunu Yahudiler ve Mekkeliler bilmiyorlardı. Nuaym ise her yere girebilen aktif biriydi. Eğlenceyi seven, içki mesleklerinden hoşlanandı. O nedenle müşrikler arasında rahat gezebiliyor, onların yanında rahat edebiliyordu. Eskiden beri Yahudilerden, müşriklerden birçok dost edinmişti. Nuhayn Beni Kureyza lideri Kavb bin Esed'in yanına gitti. Kavb'ın yanında daha başka Yahudi liderler de bulunuyordu. Onlara Yahudilere bir iyilik etmek istediğini söyleyerek, Mekkelerin, Gadafan kabilelerinin artık savaştan bıktıklarını söyledi. Eğer savaş biraz daha uzarsa, Mekke ordusunun, Medine'de Beni Kureyza kabilesini bırakıp gideceklerini, böyle olursa Müslümanlarla yalnız kalacaklarını, Müslümanların da kendilerinden intikam alacağını söyledi. Durum bu noktaya gelince, Beni Kureyza kabilesinin Müslümanlarla savaşamayacağını, çünkü Müslümanların daha güçlü olduklarını belirterek, tehlikeyi önlemek için Mekkelilerden ve Katafan kabileleri ileri gelenlerinden birkaç kişi rehin alın dedi. Yani sizi bırakıp gitmesinler. Onlardan rehin alın ki, rehineleri götürmeden gidemezler anlamına getirdi. Yahudiler bu haberden son derece memnun oldu. Onlara göre Mekkelilerin ve Kadafan kabilelerinin ileri gelenleri rehin anlılırsa Beni Kureyza'yı Müslümanlarla baş başa bırakıp gidemezlerdi. Nuaym oradan Ebu Sufya'nın ordugahına geldi. Ona Kureyza'lıların Müslümanlarla anlaşmayı bozduklarından dolayı pişmanlık duyduklarını ve anlaşmayı gizlice Yinlediklerini, hatta suçlarını affettirmek için Mekkeli ve Katafan liderlerinden birkaç kişiyi kendi birkaç kişiyi reyin alarak Müslümanlara teslim etmeyi düşündüklerini söyledi. Bu haber Ebu Sufyanı şüpheye düşürdü. Derhal Kureyza lideri İkrime, bin Ebu Cel ve Beni Katafanlı bir grupla haber göndererek kuşatmanın çok uzadığını, askerin açlıktan şikayet ettiğini, bu nedenle ertesi gönül genel bir saldırıyla bu duruma bir son verilmesi gerektiği arsında olduğunu söyledi. Buna karşılık Kureyzalılar, Mekkeli ve Katafan ileri gelenlerinden birkaç kişiyi rehin vermedikçe kendilerine güvenemeyeceklerini bildirdiler. Mekke ve Katafan liderleri bu haberi iştince Nuaym'ın sözüne hak vererek rehin vermekten kaçındılar. Zira Nuaym, onlara Beni Kureyza'ya rehin verdilerse, Beni Kureyza rehinleri Müslümanlara teslim edecek denmişti. Kureyza kabilesi ise onların tavrının Nuaym'ı doğruladığını görünce Mekkelilerden ayrılarak onları kendi başlarına bıraktılar. Böylece Nuaym aralarını aşmış oldu. Kuşatma sürüyordu ama eski şiddetini kaybetmişti. Resul bugünlerde bugün Ahzab Mescidi'nin bulunduğu yerde ayakta durup yüzü Mekke ordusuna dönük bir vaziyette onların aleyhine üç gün boyunca dua etti. Üç günden sonra korkunç bir rüzgar birkaç gün sonra geldi. Soğuk dondurucu bir rüzgardı. Zaten kış günüydü. Tozları, toprakları müşriklerin gözlerini dolduruyor. Rüzgar onları kendi başlarının derdine düşürerek geri çekilmek zorunda bırak. Çünkü kuvvetli rüzgar çadırların bezlerini, derilerini yırtıyor, direklerini söküyor, sergileri kumlara gömüyor, yakılan ateşleri söndürüyor, develeri, atları birbirine karıştırıyor, hiç kimse kimsenin yanına gidemiyor. Müşrikler Müslümanların ordugahından devamlı tekbir sesleri silah şakırtıları duyuyorlardı. Kalplerine büyük bir korku düşmüş, amansız bir paniğe kapılmışlardı. Kur'an sonra ben bu olayı müminlere şöyle hatırlatıyor. Ey müminler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani üzerlerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine rüzgar ve görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görüyordu. Asaf suresi 9. ayı. Allah kafirleri." Öfkeleri ile geri çevirdi. Hiçbir şeyde yapamadılar. Savaşta iman edenlere Allah'ın yardımı kafi geldi. Allah güçlüdür, her şeye galiptir. Asrapt, 25. ayet. Bu son olaylarla ilgili Allah'ın daha sonra Müslümanları bilgilendirmesiyle ilgili ayetler. Gece boyunca devam eden fırtına sabahleyin biraz yavaşladı. Allah Resulü Huzeyfe bin Yaman'ı düşman ordusu hakkında bilgi almasını gönderdi. Huzeyfe Düşman ordusunun perişan halini görerek geri döndü. Resul bundan son derecede memnun oldu ve sonucu beklemeye başladı. Ebu Sufyan, Ansızın uğradığı bu büyük felaket üzerine, Kureyza kabilesinin oradan ayrıldığı ve orduda ihtilaf çıktığı bahanesiyle kuşatmayı sona erderek geri çekilme emri verdi. Amr İbnül Has ile Halid bin Velid 200 süvari ile müşriklerin geri çekilmesini denetlediler. Müşrikler başarısızlıklarından doğan umutsuzluk ve sıkıntı içinde hızla Mekke'ye doğru geri gittiler. Mekke ordusu Mekke'ye Kadafan kabirleri Necil'e doğru yol alırken Müslümanlar savunma hakkından çıkarak düşman ordugahının bulunduğu yere gittiler. Mekkelilerin telaş ve heyecan içinde geri çekilirken bırakmış oldukları Erzak ve Budaylara ve Ebu Sufyan'ın Yahudi reislerinden Hayga'dan gönderdiği 20 deveye el koydular. Develer kurban edildi, kurma dolu sepetler boşaltıldı, Müslümanlara dağıtıldı. Bu ganimetle kuşatmanın ortaya çıkardığı kıtlık ortadan kalktı. Resul Müslümanlara hitap ederek, Ey İslam mücahitleri, emin olunuz ki bu muzafferiyet sizin için ölümsüz bir başarıdır. Bundan böyle Mekkeliler size değil, siz Mekke'ye taarruz edeceksiniz buyurdu. Rasul'un sözleri Müslümanların sevincini artırdı. Ancak Mekkeliler Muhammed'in kendileri gittikten sonra Müslümanlara yaptığı konuşmayı duyunca büyük bir telaşa kapıldılar. Öyle ya Bedir'de mağlup olmuşlar, Uhud'da yenilemişler, Medine kuşatmasından elleri boş dönmüşlerdi. Üstelik toplayabilecekleri en güçlü orduyla bunu yapmışlardı. Daha ne yapabilirlerdi? Muhammed ise her savaşta farklı taktikler uygulayarak Mekke'leri sürekli şaşırtıyordu. Mekke'ye saldırabilir, saldırıda onları şaşırtacak taktikler kullanabilirdi. O gün öğleye doğru Muhammed Müslümanlara derhal ilan yaptırarak bu savaşta müşriklerle bir olup kendilerini arkadan vuran Beni Kureyza'ya karşı savaşmak üzere şu emri verdi. Kim dinler ve itaat ediyorsa ikindi namazını Beni Kureyza önlerinden başka yerde kılmasın. Bu emr alan Müslümanlar derhal hareket ederek Yahudi Beni Kureza kalesini kuşattılar. Hendek Savaşı, Mekkelilerin gitmesiyle savaş Medine'de devlet kurulurken Medine Vesikası altına imza atan Yahudi kabilesi Beni Kureza'ya karşı yapılacaktı. Yani Hendek Savaşı sürüyordu, Mekkeliler gitmişti ama savaşın yönü değişmişti, savaşın yönü Beni Kureza idi. Hendek Savaşı ile ilgili tarihte birbirine zıt birbirine kabul eden birçok hikaye var. Ancak burada konu hikayeler çerçevesinde el alınmadığından uzatılmayacak. Hendek Savaşı karşılıklı ok ve taş atmalarla geçti. O nedenle her iki taraf içinde kayıplar fazla değildi. Müslümanlardan 6 kişi şehit düştü. Mekkelilerden de 8 kişi savaşta öldü. Bu 8 kişinin üçü de Hendek'i atlayanlardandı. Hz. Ali'nin öldürdüğü kişilerdi. Böylece Hendek Savaşı en uzun süren ama... En az kayıp verilen savaş olarak tarihe geçti. Evet, kronolojik olarak bugün savaşı şöyle bir hikayemsi tarza el alıp bilgilendirmiş olduk. Önümüzdeki hafta Beni Kureyza ile yapılan savaşla ilgili bazı gelişmeler var. Onları anlatacağız ve ondan sonra Hendek Savaşı'nın doğurduğu sonuçları ve Hendek Savaşı ile ilgili gelen ayetler üzerinde duracağız inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize İyi geceler diliyorum.